Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, Gezinin yıl dönümü. Ee, biz bu kaydı yaparken henüz yıl dönümü değil tabi ama e, dinlediğinizde yıl dönümü olmuş olacak. E, her şeyin iyi olmasını diliyoruz herkes için. Evet. E, ve e, Tabii canımızı çok yakan şeyler oldu. Ee, çok kayıplarımız var. Ee, onları anmadan da edemiyoruz. Ama e, güzel şeyler de oluyor ee, bir yandan. Bunlardan birisi de e, Banu'nun ikinci kitabı. Ben bugün ondan bahsedeceğim. Banu'nun ikinci kitabı. Gezi'nin yıl dönümüne denk gelmesi de e, hani moda değişle manidar. Ve Gezi olayları sırasında yazılmaya başlanmış olması... Yani yani tabii, zaten Bundan yani, bir yıl önce aşağı yukarı e, başlamış bir iş. Yani Bil evet sen bundan bir yıl önce aslında e, şimdi şimdi diziden bahsedeyim. Molly ile Olaf merak ediyor dizisi. İlk kitap e, da e, Kediler Neden Hep Dört Ayak Üstüne Düşer adıyla çıkmıştı Hay Kitap'tan. E, bu e, kitabın adı Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu Eder? E, Banu aslında başka bir yani dizinin başka bir kitabını e, yazıyordu, çalışıyordu ama sonra... Gezi olayları başladı ve aslında bütün hayatımız değişti belki de. Banu da yazdığı dizinin diğer kitabını bir kenara bırakıp ağaçlar konusunu ele aldı diyelim. Ağaçlar konusunda yazdı ve nihayet kitap artık elimde basıldı piyasaya çıktı. Ağaçlar bizi nasıl mutlu eder diye Banu'nun yazdığı ve resimlediği bir kitap. E, ...grafik tasarımını Gökay Cesur yaptı... ...ve Hay Kitap'tan yayınlandı. Ağaçlar bizi nasıl mutlu eder. E, kitap, e, yani bizim Molly ve Olaf... ...karakterlerini biliyorsunuzdur artık. Onlar Banu'nun e, çizdiği, Banu'nun yarattığı... ...iki karakter. E, meraklı ve sevimli iki tip bunlar. E, ve bu kitapta tamamen onların... ...meraklarının... ...rotasında... E, ...gidiyor bütün bu dizi. E, kitabın başlangıcında... Çok, çok tanıdık bir hikaye çok aslında. Çok tanıdık bir hikaye var kitabın başlangıcında. Bir parkta bir protesto eylemi görüyoruz. İşte insanlar toplanmış, e, pankartları, dövizleri vesaire ellerinde. Moli ile Olaf da bir kenarda ellerinde dövizleri var. İşte dünya yeşilken güzel, ağacıma dokunma falan diye. Çünkü bu parkta bir proje işte gerçekleştirecek ve parkın ağaçları kesilecek. Herkes de buna karşı çıkıyor ve ağaçları korumaya karar veriyor. Ee, ağaçları korumak için bir araya geliyor insanlar. Ee, kitapta yine dizinin ilk kitabındaki Diler neden hep dört ayak Üstüne düşerdi olduğu gibi bir anla anlatıcı mı diyelim? E, Anlatıcı... Moli ile Olaf'ın danıştıkları e, bir kişi var. Aslında belki de bir nevi bir, bir dış ses. Hem öyle hem onların komşusu aslında. Aynı aslında günada evet. yaşadıkları komşusu. biri. Evet. E, yine ona koşuyor Moli ve Olaf. E, ve tabi Kedimio da var. E, hep e, iki, iki sayfaların arasında. E, işte ona koşuyor Moli ve Olaf. O Komşularına koşuyorlar. Yine kapısını çalıyorlar. İşte parkta olanları haber veriyorlar. ve Ondan sonra ağaçlar üzerine bir sohbet tutturuyorlar. E, ve e, bu sohbet sırasında işte bir takım soruları var Mori ve Olaf'ın meraklılar çünkü bunlar. E, Birçok soru soruyorlar. E, komşuları da bu sorulara elinden geldiğince yanıt vermeye çalışıyor. E, i̇şte ne bileyim mesela ağaçların yaşı nasıl ölçülür? Dünyada kaç tane ağaç var? Mesela bu çok güzel bir soru bence. E, ben de bilmek isterdim yani dünyada kaç tane ağaç var ama herhalde bilmek imkansız. E, i̇ki nedenle imkansız. Bir sayması çok zor. Evet iki e, dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde mi, dört futbol sahası büyüklüğünde mi ne? Yani korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. E, alan, ağaçlık alan yok ediliyor. Dolayısıyla hani sayıp yetişemeyeceğimiz gibi hiçbir zaman doğru sayıyı da bilemeyeceğiz, evet. tutturamayacağız yani. Sadece bilinen türleri söyleyebiliriz. Evet, bir de e, hatırla, 100 bin, evet, 100 bin tür var diyor. Bir de hatırlatmayı ta yarar var kimi e, devlet büyükleri işte günde 2 milyon filan ağaç dikiyor biliyorsunuz. Tabii yine canım. sayamıyorsun yani o yüzden. Neyse evet 100 bin ağaç türünün bilindiğinden bahsediyor burada. Sonra mesela yine bu, aha, bu sayfada ben yani bu sayfa beni e, şaşırttı. Şu nedenle işte en uzun en geniş en yaşlı ağaçlardan bahsediyor burada. Mesela şöyle bir şeymiş bu bilgiyi size de e, vereyim. 115.72 metre yüksekliğindeymiş en yüksek ağaç, Kaliforniya'da bir sekoyadan bahsediyoruz. 3000 yaşındaymış en yaşlı ağaçta bu da bir sekoa. En geniş ağaçta Meksika'daymış 36.2 metreymiş çevresi. Burada Türkiye'den de bazı örnekler var. Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarını daha doğrusu yazmış banu buraya aktarmış. Antalya'nın Elmalı ilçesindeymiş bunlar. 7 tane ağaç var. En yaşlısı da 2019 yaşında. Koca Katran adlı bir sedir. Şimdi bunladı Koca Katran. Isimleri var. Hepsinin isimleri var. Koca Katran, Koca Sedir, Koç Sedir, Lübnan Sediri, Katil Sedir, Aslan Ardıç, Şah Ardıç. Yani bu isimlerin hikayesini çok merak ediyordum aslında ama e... onu ben de bulamadım. Yani bu isimlere de Hani çok az kaynakta rastlayabildim. Antalya'da Elmalı civarında bir doğal park var. Zaten çok özel bir alan. Oradaki ağaçlar genel olarak çok yaşlı türler. Ama bu adı geçen ağaçlar bilinen, ölçülebilmiş en yaşlıları. Yaşlı ağaçlar, evet. İsimleri çok, yani mesela katil nasıl yani? Hani çok koç. Mesela çok ilginç bu isimle. Evet. hani şah belki tamam hani yaşlılıktan falan. Yani katil bana şey çağrıştırdı. hani bazı ağaçların dalları kuruduğunda devrilip etrafındaki ağaçlara hani yapı varsa Bilemedim yapılara ki. zarar verebiliyor. Hani çok büyük bir ağaçtan bahsediyoruz çünkü. Bilemedim ya evet, yani, yani hikayesini merak ediyorum gerçekten bir yerde rastlarız umarım daha sonra. Ee, i̇şte kitap e, yine ağaçlarla ilgili konularla devam ediyor tabi işte yağmur ormanlarından, tayga ormanından e, söz ediliyor. En sevdiğim sayfa. <gülüyor> <gülüyor> tabi tayga ormanını yazmak. Zaten kitabın başında da e, şöyle yazmış bağını. Küçük ormanım taygaya ve kesilen tüm ağaçların anısına diye. E, sonra işte ağaçlar nasıl beslenir, güneş batınca ne oluyor ağaçlar aç mı kalıyor <gülüyor> gibi e, ilginç sorularla devam ediyor. Bunlar gerçekten de Molly ve Olaf'ın soruları bana kalırsa. Yani hani bunları sen değil de sanki onlar soruyormuş gibi geliyor e, bana her seferinde. <gülüyor> sen sanki buradaki komşusun. Evet. <gülüyor> yani Aynen öyle. Aslında öyleymiş gibi. Sonra kitap yine devam ediyor. İşte yaprak dökmeyen ağaçlar sonra yaprak türleri gibi işte çeşitli konular var. Burada çok güzel bazı sayfalar var. Bu sayfalardan bir tanesi de bazı ağaçların yapraklarından oluşturulmuş bir nasıl diyelim koleksiyon sayfası. Defter sayfası aslında bu. Yani evet işte Moli, Moli, ha, evet, Moli e, oturmuş e, defter, defterinin e, sayfasına işte çınar yaprağı, meşe yaprağı, ıhlamur, erguvan, dut e, yapışmış mesela meşe palamudunu çizmiş. Ondan sonra o çizim ve palamutun kadehini düdük gibi öttürmeyi biliyor musun diye de bir soru eklenmiş mesela <gülüyor> oraya. Ee, çok eğlenceli bir şeydir aslında gerçekten. İşte incir yaprağı vesaire e, gibi işte farklı ağaçların farklı ağaçlardan e, yaprak örnekleri var burada. Çok güzel bir sayfa olmuş. Bu, evet, bir sürü de çok bir arada bu Hemen peşinden gelen... evet bu da e, Olaf'ın hazırladığı bir sayfa. Evet. E, hazırlayan Olaf yazıyor. Böyle yine bir, aynı defterin e, sayfası. Bunlar da vaşi mi bu yapıştırdığı bantlar vaşi evet. değil mi? Waşi bantlarla yapıştırmış. Böyle renkli desenli bantlarla. Ee, bazı ağaçların çiçeklerini görüyoruz burada. İşte şeftali, erguman falan. Hatta Bak Vashiband o yüzden mi kullandınız acaba? Ee, Japonya'da kiraz çiçekleri baharın gelişini simgeler ve çiçeklerin açılışı Hanami. Çiçek izleme ile kutlanır diye. Gerçekten Japonlar çiçek izlemeye evet. gidiyorlar kiraz çiçekleri. Ve, ve muhteşem kiraz ağaçları. Ve bu eylemin özel bir fiili var evet. zaten e, Japon dilinde. Ee, Hanami. E, çiçek izleme festivali. Gerçekten çok ilginç. Bana beni, yani Gidip görmek istiyorum. Orada evet. bu bulunmak istiyorum aslında ben de. İşte farklı ağaçların Çiçekleri. Yani bu e, hem bir etkinlik önerisi aslında evet. bir yandan hem de inanılmaz güzel, çok pratik bir yolda şahane bilgi veren, e, tanımamızı sağlayan e, sayfalar. İşte ağaçların faydalarını, işte havayı nasıl temizler, ağaçlardan nasıl yararlanırız gibi e, soruların da yanıtları var burada. Mesela işte, e, işte ne olabilir? Tarçın, bazı ağaçların kabuklarını kurutup, işte bizim evin çayı mesela tarçınlıdır her zaman ağaçından bahsediyor. Kağıt konusuna değiniliyor burada. Çünkü ham maddesi ağaç bir şekilde ağaçtan evet. yararlanıyor ve e, 1 ton beyaz kağıt için 16 1 ton gazete kağıdı için 8 adet çam ağacı kesilir gibi korkunç bilgiler var burada. E, Türkiye'de gereksiz yere kullanılan kağıt miktarı yaklaşık 1 milyon ton. Bu da 16 milyon ağacın ziyan olduğu anlamına geliyor diye korkunç. bir bilgi var burada. Yine korkunç bir bilgi. E, yani e, bir kağıdı buruşturup atmadan önce 20 kere filan düşünmek lazım. Ee, tabii ki erozyon konusuna değiniliyor. Ağaçların nasıl e, toprağı tuttuğuna değiniliyor. Ve ölmez ağaç zeytin. Yine çok e, benim için güzel bir e, sayfa bu. E, zeytinden, yani zeytin bana çok mutluluk veren bir bitki. Hem meyvesiyle hem e, kendisi, yani ağacın kendisi. E, zeytin çok sevdiğim bir ağaç. Ve artık bahçesinde zeytin olan bir yerde yaşıyorum. Bu da hani <gülüyor> e, apayrı bir keyif benim için. E, yeni zeytin türleriyle tanışıyorum mesela bir süredir. Yani bambaşka e, zeytinler varmış Meyer. E, o yüzden bilmem bu sayfada çok hoşuma evet. gidiyor. Biraz kendinden bahsetmiş Hı. gibi oldum ama yani işte. aslında evet. şöyle diyebiliriz insan ağaçlarla ilgili her gün bir şey öğreniyor. Şey. Ağaçlarla evet. ilgili konu bitmiyor yani. Bir türlü. Evet. Yani ağaçları gözlemlemek başlı başına bir iş olabiliyor aslında. Ee, i̇şte zeytin zeytinyağı vesaire bu konulardan bahsediyor. Ve bence kitabın en çarpıcı sorularından birine e, Aa, sıra geldi. Hangisi? Her ağaç ağaç mıdır? Burada e, Molly'yi <gülüyor> görüyoruz bu sorunun hemen altında. Ama bu çok saçma bir soru diyor o da zaten. Ama her ağaç da ağaç değil gerçekten. Bu Yani bu gerçekten çok eğlenceli. Mesela muz ağacı diyoruz ama muz aslında bir ot. Evet. Dev bir ot. Yani bu sayfada bunu görüyoruz ve bambu diyoruz mesela bambu ağacı diyoruz ama bambu da bir ağaç değil aslında buğdaygillerden e bunlar çok güzel bilgiler sen yani bu, şey e, bunu nasıl planladın bütün bunları ya <gülüyor> çok güzel olmuş sonra yine e, bir koleksiyon sayfası var işte Olaf'ın sevdiği ağaçlar Moli'nin sevdiği egzotik ağaçlar bir başka sayfa bu işte türlü çeşit ağaç mesela şişe ağacı nam, e, Namibya'dan Şişe ağacı. Sonra bonsai sayfası. Bonsai ile ilgili bilgiler veriliyor. Ee, ve kitabın sonunda anlıyoruz ki bu uzun sohbetin e, sürdüğü birkaç gün boyunca parkta nöbet tutulmuş ve e, insanlar ağaçlarını korumuşlar ve sonunda e, ağaçlar da kesilmekten kurtulmuş. E, ve böylece aslında e, mutlu bir sona ulaşılmış. E, kitabın en sonunda işte mesela ağaç gözlemi yapma önerisi var. E, ağaç gözlemi için bir çizelge verilmiş. Burada hazır bir form var. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Bir yaprak albümü önerisi var. Bunun için yine hazır e, sayfalar var ve mini bir sözlükle bitiyor. Yani kapsamlı bir e, mini ağaç kitabı, kılavuzu. E, evet, ağaçlara bir giriş ağaçlar, 101. Evet. Yani, ağaçlar hakkında bir fikir veriyor. Ee, güzel sorular sorup Güzel yanıtlar e, veren bir kitap Ben baya okudum aslında kitabı size sayılır <gülüyor> Kendimi tutamayıp Ben kitapla ilgili bir şey eklemek istiyorum ee, Kitabın editörlüğünü Gökçe Ateş Aytuğ yaptı ee, Grafik tasarımı da e, Gökay Cesur'a ait ee, Yani benim Yazdıklarımın ya yani Ben bir şeyler yaptım Yazdım araştırdım Ve ortaya bir şey çıktı ama ben yaptığım işten çok daha fazlasını onlar yaptı diyebilirim çünkü e, burada gerçekten görsel olarak bir park kurgulandı yani e, Molly ile Olaf o parkın her köşesinde geziyorlar ve bir sürü güzel ayrıntıyla o park evet. yani çok e, tasarım olarak benim çok hoşuma gidiyor söylemek çünkü lazım. gerçekten cıvıl cıvıl bir park yani olmayan bir parkı yarattılar. Evet burada. evet yani birçok farklı e, fotoğraf parçası bir araya getirilerek kolajlar Evet dijital her bir sayfada kolaj yapıldı. E, yeni bir her sayfa yeni bir kolaj sayfası olarak e, ele alınmış ve e, kitabın tüm görselleri oluşturulmuş. Bu da gerçekten zorlu zahmetli ki ben bunun ciddi bir kısmına şahitlikte ettim. E, gerçekten çok zahmetli bir iş ama e, gayet iyi e, başarılmış bir iş tabi. Haklısın yani burada Gökçe'nin ve e, Gökay'ın çabaları çok büyük. Evet. E, onlara da teşekkür etmeliyiz. Evet ellerine sağlık Hepinizin de. ellerine sağlık. Çok güzel bir kitap daha kazanmış olduk hepimiz. Çok <gülüyor> e, Evet Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu Eder Banu'nun yazdığı kitap Hay Kitap'tan çıktı. E, şimdi bir şarkı. Gezi şarkısı dinleyelim. E, Kızçeler söylüyor gezinin içinde. Küçük kur, benim kurba, kururum nerede? Kuyurum yok, kuyurum yok, güzelim. Teşekkürler. 4.9 Açık Radyodayız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde Banu'nun kitabı Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu Eder'den söz ettik. Şimdi ne var sırada? Şimdi e, bir dizi var. E, Violet Makarel'in Küçük Mucizeler Teorisi, Küçük Hazineler Teorisi ve Küçük Sürprizler Teorisi. Teorik kitaplar yani bunlar. <gülüyor> evet. Violet'ın birbirinden ilginç ve tatlı teorilerini öğreniyoruz bu kitaplarla. Kim yayınlamış? Anna Branford yazmış. Resimleyen sahir erdiç ve Türkçe'ye çeviren mandolin yayınları. Heves Berksu'nun Türkçesiyle aktarılmış dilimize. Bu serinin kahramanları kahramanı e, kitaba adını veren Violet McCarrel küçük bir kız çocuğu bu bir ailenin en küçük çocuğu bir ablası bir abisi var e, babaları onları uzun zaman önce terk etmiş ve e, o yüzden anneleri e, elinden gelen her türlü biçimde çocuklarına e, annelik yapmaya çalışıyor ve bunun için de elinde bulunan güzel bir yeteneğini kullanmış. anne sürekli örgü örüyor. Örgü örerek bir takım ürünler ortaya çıkarıyor. Ve her hafta yerel pazara gidip onları satışa çıkarıyor. Çocuklar da annelerine bu pazarda yardım ediyorlar. Hikayede zaten böyle başlıyor. Yine bir sabah çok erken daha günlü olmadan yola çıkıyorlar. Ve... Vay, o kadar üşüyor ki hatta pijamanın üstüne eteği giysem kimse fark etmez diye. Böyle çok rahat ve içinden geldiği gibi hareket eden bir çocuk. E, bu şekilde işte giyinip e, yola çıkıyorlar ve aklına bir, hemen bir teori geliyor. Onun aklına sürekli böyle fikirler geliyor. E, aklına bir fikir geldiğinde yerde küçük bir şey bulursan hemen onu al. Yani herhangi bir şey, ufak bir pul, sahipsiz gezen bir boncuk, bir düğme. Aklına bir şey gelince. Evet, bir fikir geliyor aklına ve o sırada ne görürsen? Onu alıyorsun yani. Onu alıyorsun. Çok tehlikeli. Ee, ve e, o nesneyi ilk gördüğün anda aklındaki düşünceyi unutmamaya çalışmalısın diyor. Yani teori bu. Ee, ve sonra bu fikir üstüne enine boyuna düşünmelisin diyor. Buna küçük hazineler teorisi diyor. Ee, o, o buluntularını da saklıyor sürekli evde ve daha sonra o fikir üzerine düşünerek e, bir şey bir şeye dönüştürmeye çalışıyor yani kafası sürekli çalışıyor bu çocuğun ama tabi e, böyle muhteşem fikirler muhteşem teoriler gelmesin aklına küçük bir çocuk ve o çocuğun kafasıyla e, görüyoruz e, ve o gün işte o da eteğinin altında pijamasıyla <gülüyor> annesinin minibüsünü atlıyorlar, gidiyorlar. İşte e, ablası takılar yapıp satıyor. Çünkü kazandığı parayla işte yapmak istediği bir şey var. E, yani kendisi iş kuruyor ufak çaplı annesinin yanında. E, abisi keman çalıyor. O da orada gidip keman çalarak para kazanıyor. Çünkü onun da yapması gereken bir şeyler var ve paraya ihtiyacı var. Ama bizim ufaklığın... Yan tezgahtaki e, porselen kuşlardan birinde gözü var ama parası yok. <gülüyor> ve bunun üzerine işte tam da o gün o sırada bir tane kırmızı düğme görüyor. Hemen alıyor. Teorisini geliştiriyor. E, ve e, o kuşu nasıl alabilirim diye planlar yapmaya başlıyor. Ve burada e, böyle çok saçma sapan yerlere kadar uzan saçma sapan demeyin tabii de yani çocuksu bir ya olmadık şeyler oluyor yani evet işte, Onu kast ar arkeolog olmaya o kuşların aslında çok eski buluntular olduğuna karar veriyor arkeolog olursam deyip gelecekteki gazete haberlerini hayal ediyor <gülüyor> evinin bahçesini kazmaya başlıyor falan böyle bir şey. aslında bir tür serbest çağrışım yönteminde evet. herhalde e, ve sonunda e, bir biçimde e, iş tatlıya bağlanıyor güzel bir biçimde noktalanıyor e, O yan tezgahta Kuşları satan adama karşı da böyle mesafeli duruyor. Çünkü adam hiç gülümsemiyor. Ama onu da aslında farklı tanımış olduğunu anlıyor. Ee, ve yani böyle ilişkiler üzerine de güzel küçük şeyler var. Ee, ve bu hikaye bir yerde tatlıya bağlanıyor. Ee, sonraki bölümlerde o yan tezgahtaki adam da aslında hikayeye dahil oluyor. Annesinin erkek arkadaşı artık bir sonraki macerada o Violet'la ilişkisi de çok iyi. İşte o kuşla ilgili de bir takım göndermeler oluyor. Hikayelerden birinde küçük sürprizler teorisinde bu sefer Violet'ın bademciklerinde bir problem var ve ameliyat olması gerekiyor. Ben bu kitabı özellikle önemsiyorum çünkü ameliyata girecek, uyutulacak, canı yanacak yani. bütün o süreci ee, anlatıyorlar ona. Ee, hem o anlatılanları dinliyorsun, hem e, çocuğun yaşadıklarını, e, o deneyimi öğrenmiş oluyorsun. Yani bu tip bir şey yaşayacak çocuklar için de iyi bir öneri evet, iyi olabilir. olabilir bu. Ee, genelde bu tip kitaplar çok fazla bulunmuyor. Bir yandan da hastanede tanıştığı yaşlı bir hanım var. Onunla iyileştikten sonra görüşmek üzere sözleşiyor hastanenin <gülüyor> bekleme odasında. ama Telefonunu almıyor ve hikaye boyunca o kadının Nasıl bulmaya, bulmaya çalıştığı ve buna dair e, ortaya koyduğu böyle girişim örnekleri var yani çok girişken ve e, hayal gücü de oldukça tuttuğunu da koparan evet. bir çocuk aslında yani kendi problemlerini çok güzel e, basit çözümlerle ya da çok karmaşık çözümlerle hmm. e, Bayağı uzaktan gelebiliyor anladım böyle evet. yani bunu. ama istediği şeyi başarıyor sonunda. Ee, ve işte küçük mucizeler teorisinde de ablası ergenlik krizi geçiriyor. Aa. İşte o, ona dertleniyor. İşte eskiden böyle değildi bana böyle davranmaz diye üzülüyor hmm. bir yandan. Ama ablasının bir problemini e, Violet'ın o verdiği bir fikirle çözüyorlar. E, yine sonunda tatlıya bağlanıyor ve e, nasıl diyeyim bakış açısı... Kazandırıyor Kazan, aslında bu kitaplar. Bir de çok güzel okunuyorlar zaten uzun olmayan yani, öyküler. Evet, biraz ya takıldım aslında el yazısı. Hah, onu diyecektim yani bu, ben de. Yani hani yayıncılar bunu niye yapıyorlar bilmiyorum ama çok rahatsız edici. Evet yani. el yazısıyla yazılmış. Evet. Tam da ben bunu diyecektim sen söyledin. Yani el yazısı adı üstünde elle ile yazılan evet, bir şeydir yani. yani mat bu harf. Değil. Bu değildir. Bir de bunu okumak çok zorlaşıyor. <gülüyor> çok, evet böyle. çok yani, itici hani... oluyor ama yapacak bir şey yok. Böyle basılmış. Yani böyle de tercih eden insanlar da var. Çocuklarına böyle kitapları okutan biliyorum. Evet. Ee, yani ben ben de çok hoşlanmıyorum ama burada önemli olan <gülüyor> Öykü. Öyküye bakalım. Yani ee, tabii. Evet. Violet Küçük Hazineler Teorisi, Küçük Sürprizler Teorisi ve Küçük Mucizeler Teorisi. Anna Bramford yazdı, Heves Berksu İngilizceden çevirdi ve mandolin yayınları da bastı. Evet, süremizin sonuna geldik bile çoktan. Bir kez daha her şeyin iyi olmasını dileyelim. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Donap Kitap Çeçin Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki Kitap Dostu sizin okulu sundu